Ne azo bilsin Şeytanı Rjim ve nesda'inuhu ve nestafiro. Ve ve meseyata malina. Meni ethi ve illallah la Ve abduhu ve Fakine istiqal hadis-i kitabu ve khaira al-hadiyehi Muhammedin sallahu ve vassallah ve şerri al-umur ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin zalale ve kulle zalaletin filnar bizden olmayanlar şehvetinde rikak kitabından devam ediyoruz. Şehvetlerine uyanlar kafirlere benzer. Allah Azze ve Celle Meryem suresi el dokuzuncu ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra namazı zayi eden ve şehvetlerine uyan bir nesil gelmiştir. Sonra gay ile karşılaşırlar. Kurtubi Raymullah bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. Arzular, şehvet yani ayette geçen şehavat kelimesi insanın hevasına uygun düşen, arzu ettiği, uygun bulduğu ve kendisinden çekinmediği şeylerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet etti, hadiste Allah Resulü vesselam, ''Cennet hoşlanılmayan şeylerle çevrelenmiş, cehennemde arzularla, şehevatla çevrelenmiştir.'' buyurmuştur. Ee, i̇bn Mesud radıyallahu anh de bu konuda bu ayetle ilgili olarak e, rivayet edilen şeylerden birisi, burada namaza zayi etmeleri vaktinden çıkararak kılmalar yani namazları vaktinde kılmamalardır yoksa namazın tamamen terki küfürdür demiştir bu ayette ilgili olarak yani namazı zayi etmeleri sebebiyle şefetlerine uyup namazı vaktinde kılmamalar yani dünya işlerine arzularını çeken şeylere daha fazla önem verip de namaz geciktirmeleri sebebiyle onlar gay ile karşılaşırlar gay hakkında da bunun cehennemde bir vadi, cehennemde bir çukur olduğu söylenmiştir. Emir ve yasakları aldırmayanlar kafirlere benzer. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 21. ayetinde Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayınız. taberi Rahimullah bu ayeti şöyle açıklamıştır. Allah Teala Allah'a ve Resulüne iman eden sahabelere şöyle diyor. Ey müminler! Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet konusunda kendilerine okunan Allah'ın kitabını işittiklerinde kulaklarımızla işittik diyen fakat hakikatte onu dinlemeyen müşrikler gibi olmayın. Onlar kulaklarıyla işittiklerinden ibret alıp faydalanmıyorlardı. Çünkü ondan yüz çevirmişlerdi. Kalpleriyle onu düşünmeyi terk etmişlerdi. Kulaklarıyla işitseler de Allah onları Kur'an'ın öğütlerinden faydalandırmadı. Böylece hiç işitmemiş gibi oldular. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden yüz çevirip yasaklarına son vermeyi terk etmeyen kimseler olmayın Siz de o müşrikler gibi kulaklarınızla işitiyorsunuz Onlar Allah'ın kitabının öğütlerini kulaklarıyla işitip dinledik derler Sonra da hiç duymamış gibi onun öğütlerinden yüz çevirirler Kalpleri haktan çevrilmiştir Ne anlar ne de düşünürler Rabbimiz bunu bize böylece Onların ahmaklar olduğunu bildirerek bildiriyor. Muhammed Suresi 16. ayetinde şöyle buyurulmuştur: Onların arasında seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine ilim verilmiş olanlara az önce ne demişti diye sorarlar. Bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği, heva ve heveslerine uyan kimselerdir. İbn Kesir rahimeullah diyor ki: Allah Teala münafıkların ahmaklığını ve anlayışlarının kıtlığına haber veriyor. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturur, sözlerini dinler ve ondan hiçbir şey anlamazlar da yanından çıktıklarında sahabe radıyallahu anhünden kendilerine ilim verilmiş olanlara biraz önce ne demişti diye sorarlar. Söyleneni anlamazlar ve önem verip aldırmazlar. Yani dinleme kalp ile olur. Sadece kulakla değil. Kulak verilir, söze kulak verilir. Bu söz kalbe ulaşır. E, El-Gassem'e yani Kulak verip de kalpleriyle anlayan, yani anlama fiili kalbin işidir. Beynin falan değil, yani Kur'an ve sünnet masalarında anlama kalp ile gerçekleşir. Yani kalbiyle dinleyen kimse, kalbiyle, yani kulak verip de kalbiyle dinleyen, anlayan kimse, buna önem veren kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerini anlıyor, sahabeler anlıyor. Fakat günümüzde halen de Allah ve Resulünün sözlerine karşı anlama, Maksatlı, kalple düşünme maksatlı bir dinleme olmadığı için insanlar işte biz Kur'an ve sünneti anlamayız diyerek Kur'an ve sünnetin dışındaki başka yollara başvuruyorlar. İşte şerh kitaplarına başvuruyorlar. Hadis okumak için illa şerh kitaplarıyla okumak gerekir gibi anlayışlar çıkarıyorlar. Maalesef şerh kitapları da günümüzde artık tamamen e, Kur'an ve sünnet naslarını mezheplerin rendesinden geçirerek insanlara sunuyor ki her iman edenin Allah'a ve Resulüne itaat etmekle ilgili bir mükellefiyeti vardır. Yani Allah ve Resulünün söylediklerini anlamak her mümine Allah tarafından farz kılınmıştır. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle iman edenlere güçlerinin üstünde bir şey yüklemeyeceğine göre, yani bunu vaat etmiştir Bakara Suresinde, haç Suresinde ve daha başka e, ayetlerde, yine bu konuda pek çok hadis-i şerif var, Allah Azze ve Celle hiç kimseye gücünün üzerinde bir şey yüklemez. Ve bütün iman edenlere Kur'an ve sünneti dinleyip anlamayı farz kılmıştır. Yüklemiştir yani bütün iman edenlere. Dolayısıyla bir kimsenin tutup da ben Kur'an ve sünneti anlamıyorum demesi ancak o kimsenin münafıklığındandır. Yani böyle bir ahmaklık ancak münafıklıktan kaynaklanır. Demek ki anlamadığımız bir şey olursa Kur'an ve sünnette muhkem naslarından... Anlamadığımız bir şey olursa bizim buna tam anlamıyla kalbimizi yöneltmemiz, kulak vermemiz, kalbimizi yöneltmemiz ve tedebbür etmemiz gerekiyor. Yani e, tedebbürü bugünkü ifadeyle analiz diye e, tercüme edebiliriz. Yani kalbinde bunu analiz etmek, lehine aleyhin olan ne varsa bunasta e, bunu iyice düşünmek, bu gerçekleştiği zaman herkes için Kur'an ve sünnet anlaşır kılınmıştır. Yani herkesin anlayabileceği bir hitaptır. Abdullah bin Amr radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Merhamet edin ki merhamet olmasınız. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Söze huni olanlara yazıklar olsun. Bile bile yaptıklarında ısrar eden ısrarcılara yazıklar olsun. Hadiste geçen el-akma kelimesi huni, kına kelimesinin çoğuludur. Bu kelime sıvıyı kaplara aktarmak için kullanılan Huni demektir. Yani Huni diye bildiğimiz alettir. Akma ne şey. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözü içtip de onunla ilgilenmeyen ve amel etmeyen kimseyi içinde bir şey tutmayıp aktaran Huni'ye benzetmiştir. Sanki içeceğin Huni'den geçmesi gibi söz de ona uğrayıp geçmektedir. Zemahşer'i de şöyle der. Sözün Hunilerine yazıklar olsun sözü mecazdandır. Onlar içtikleri halde ilgilenmeyen ve amel etmeyen kimselerdir. Allah Teala Haşir Suresi 19. Ayetinde Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte asıl fasık olanlar bunlardır. Taberi diyor ki, ey iman edenler Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyerek onları unutan kimselerden olmayın. Buradaki la tekunu kellezine ne su ifadesi e, nesâ ifadesi kil olarak terk etmektir aslen. Yani kelimenin kökü terk etmektir. Mesela unutma buna mecazen söylenmiştir esasında. Yani nesafil ne nisyana unutma denmesi bir nevi onun tali anlamlarındandır. Çünkü unutan kimse hatırlamayı terk etmiştir. Yani nesa nesiye nesullahü Allah onları unuttu. Allah'ın unuttuğu kimseler gibi olmayın diye tercüme ederler. Aslında bu Allah'ın terk ettiği kimseler demektir. Çünkü onlar Allah'ın emir ve yasaklarını terk ettiler. Allah da onları azabının içerisinde terk etti. Yani bunun manası böyledir. Yani burada Allah'ı terk etmek, unutmak ile kastedilen edilen Allah'ın emir ve yasaklarını aldırmamak bunları terk etmektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an'ten tebük savaşı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacına yaslanarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında şöyle buyurdu. Size insanların en hayırlısını ve insanların en şerlisini haber vereyim mi? Şüphesiz insanların en hayırlısı kendisine ölüm gelinceye kadar atının veya devesinin yahut ayaklarının üzerinde Allah yolunda çalışan kimsedir. Yani Allah yolunda çalışmak bu ibadet, tebliğ, cihat yani Allah'ın farz ve nafile olarak kullarına e, meşru kıldığı bütün Allah'a yaklaştıran fiilleri kapsar. Fakat burada özellikle e, atla, deveyle ve ayak üzerinde bununla ilişkilendirilmesi Allah-u burada cihadın kastedilmesidir. Yani Allah yolunda amel etmek, Allah yolunda çalışmak ile kastedilen şeylerin en başında gelen şeylerden birisi de cihattır. Bu şekilde olan İnsanların en kötüsü ise Allah'ın kitabını okuduğu halde onun emirlerinden bir şey gözetmeyen, günahkar ve günah işlemede cüretkar olan kişidir. Yani günah konusunda cesaretli, bu konuda Allah'tan korkmuyor, onun azabından korkmuyor. Bu da insanların en şerlisidir. Bunu Hasan bir isnadla Ahmet bin Hanbel, Nesai, Abd bin Humeyd, Hakim, Kitabu'l Cihad da İbnül Mübarek, İbnü'l Şeybe Ebu Bekir-i Zekvani el yazma emali cüzünde ve beyhakir rivayet etmişlerdir. Vicdansızlar müminlere benzemez. Ebu Musel Eşar radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İyilik yaptığında buna sevinen, kötülük yaptığında ise buna üzülen kişi mümindir. Yani bu bir iman hasretidir. Kişi iyilik yaptığında buna seviniyor ve kötülük işlediğinde buna üzülüyorsa bu imandan kaynaklanır. Yani bu kimsede bir vicdan vardır. Bunu Ahmet bin Abel Hakim ve şuab İman da Bey Haki sahip isnaflar rivayet ediyorlar. Ebu Umame radıyallahu anh'den gelen rivayette adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme günah nedir diye sorunca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir şey seni içten rahatsız ediyorsa ondan uzak dur buyurdu. Adam iman nedir diye sorunca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yaptığın iyiliğe sevinip yaptığın kötülüğe üzülüyorsan sen müminsin buyurdu. Bunda da Ahmet, Tirmizi, Taberani ve İbn-i İbdan sahip rivayet ederler. Ömer radıyallahu anh'den gelen rivayet e, bu meseleyi biraz daha netleştiriyor, açıklığa kavuşturuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor tıpkı benim kalktığım gibi kalktı bir gün ve hutbesinde şöyle buyurdu. Kötülüğünü kötü görmeyen ve iyiliğine sevinmeyen münafın alameti, iyilik işlediğinde Allah'ın bu iyiliğinden dolayı sevapla karşılık vereceğini ummaması, bir kötülük işlediğinde Allah'ın bu kötülükten dolayı kendisini cezalandıracağından korkmamasıdır. Bunu Hasan bir Ebu Ebunaim Sıfatun Nifak kitabında rivayet etmiştir. Yani kötülüğü kötü görmeyen, iyiliği iyilik olarak görmeyen de münafık olarak niteliyor Allah Resulü Aleyhissalat Vesselam. Yani demek ki imanın önemli cüzlerinden birisi kafı recadır. Yani reca Allah ve Celle'den ümit var olmak. haf ise korku üzeri olmak. Yani bunun dengede olmasıdır. Kişi demek ki kötülük işlediğinde Kur'an ve sünnette kötülük olduğu belirtilen bir şey işlediğinde bundan rahatsız olması onun vicdanındandır. İşte bu vicdandaki kişiyi rahatsız eden şey imandan kaynaklanır. Eğer kötülükten böyle bir rahatsızlık da duymuyorsa bu iman şubesinin kaybolduğunu gösterir. Yine bir iyilik işlediğinde bundan da yani kitap ve sünnette vaat edilen, hakkında hayır vaat edilen, sevap vaat edilen bir işi işliyor, bunda umursamıyor. Yani bundan dolayı Allah Azze ve Celle'den bir karşılık beklemiyor, umurunda değil. İşte bu da e, imanın zıttı olarak niteleniyor. Yani nifak hasetlerinden bir şey. Allah katından bir şey beklemiyor da belki bu iyiliği, insanlardan beklediği için, karşılığında insanlardan beklediği için yapıyor olabilir. İnsanlar iyi desinler, insanlar kötü demesinler diye yapıyor olabilir. Bu da bir nifak hasleti. Bilakis bir hayır işlediğinde Allah Azze ve Celle'den bundan dolayı kendisine hayır, sevap yazacağını bilerek, bunu Allah Azze ve Celle'den talep ederek işlemez. İnsanlardan herhangi bir beklent üzere değil de bunu yaparak. Çünkü bu tevhid, tevhidle alakalı bu. Yani sadece Allah'tan amellerin karşılığını beklemek. Şimdi düşünün. İnsanların bugün kötü gördüğü bazı şeyler var ki kitap ve sünnet bunu emretmekte. Yani bu tevhidden saparsa insan yani insanlar kınayacak. Sünnetle ilgili bir şey yapacak. Sünnette gelen bir emir. Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiği din. asabın yaşadığı din. Bunu bu asırda yaşamaya çalışıyor bu insan. Ama insanların çoğu buna zıt. Ters görüyor, ters bakıyor. Eğer kişi... Hedefinde sadece Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi, ondan gelecek bir ecri beklemeyi kendisine adet edinmezse, dolayısıyla insanlardan bir beklenti içerisinde olursa, Allah için yaptığını zannettiği şeylerde bile aslında insanları memnun etmek için hareket eder. İşte görüyorsunuz bazı saptırıcılar diyor bugün, fitne çıkarmayın, insanların yanında onların namaz kıldığı gibi namaz kılın. Sünnet olgun kılacaksanız da onun yalnız başınayken kılın gibi öğüt veriyorlar. Şeytanın öğüdü bunlar. Yani namaz bir tevhid eylemi. Yani bütün ibadetler böyledir. Bütün ibadetlerde Allah'a halis kılmak zorunludur. Sen insanların memnun etmek için Allah'ın razı olmadığı, Rasulü tarafından meşru kılınmamış bir şey yaparsan bu Allah korusun işte insanları memnun etmek için amel etmektir ve esasında tevhidin içerisine bir şirk karışmıştır. Tevhid o eylemi olması gereken amellerin içerisine şirk karışmıştır. Bu bakımda işte e, vicdanın ya daha doğrusu fıtratın düzgün tutulması gerekir ki onun üzerine tevhid ve iman düzgün bir şekilde bina edilebilsin. Nevas bin Seman el-Ensari radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah size her iki tarafında duvar bulunan dosdoğru bir yolu sırat mustakimi misal verdi sırat mustakim dost doğru yolu bu şekilde tarif ediyor. Yani ihtinas sırat-ı'l-mustakim diyoruz Fatiha suresinde. O sırat-ı'l-mustakim. Kur'an'ın defaatliği yerlerinde geçiyor bu. Ee, bu duvarın da açık olan kapıları ve kapılarında perdeleri vardır. Bu yolun başında birisi, Ey insanlar, bu yola girin ve bir yere sapmadan yürüyün diye seslenmektedir. Yolun üzerinde aynı şekilde bir uyarıcı vardır. Yolda giden insanlardan biri, Duvardaki kapıların perdesini aralamak istediği zaman yolun üst tarafında bulunan kişi sakın orayı açma. Şayet açarsan içeriye girmek zorunda kalırsın diye onu uyarır. Bu misalde dost doğru yol İslam'dır. Yolun kenarındaki duvarlar da Allah'ın buyruklarıdır. Yani emir ve yasak türünden buyruklarıdır. Açık kapılar Allah'ın yasaklarıdır. Yolun başında insanları uyaran kişi Allah'ın kitabıdır. Yolun üst tarafında durup insanları uyaran kişi de her Müslümanın kalbinde bulunan vicdanıdır. Yani onu sakın açma, açarsan içine düşersin diye seslenen var ya, işte bu da herkesin kendi içine yerleştirilmiş olan yani fıtratında yerleşik bulunan vicdanedir. Demek ki kişinin sıratı-l-mustakimde ilerleyebilmesi bu vicdan hasletinin e, sağlam olmasına bağlıdır. Bu ölürse yani iman şubesi gider. Dolayısıyla günahları da rahatlıkla, Allah'tan korkmadan ve kullardan da utanmadan kişi düşer Allah korusun. Bu hadisi Hakim Ahmet, Şerhumen'in Aser'de Tahabi sahibi e, isnatta rivayet ediyorlar. Vefasızlar iman ehline benzemez. Ayşe radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki şüphesiz vefakarlık imandandır. Hüsnel ahd. Hüsnel ait e, sözünde durmak, Vefakar olmak, yani e, sana yapılan iyiliği unutmamak. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmiş olmaz buyuruyor hadiste. İnsanlarla ilişkilerde de buna dikkat etmek lazım. Öyle ki e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Hadice <gülüyor> radiyallahu vefat ettikten sonra e, Hadice radiyallahu anh'ın arkadaşları, akrabalarını halen daha gözetmeye devam ediyordu. Çünkü Hadice'nin bana çok fazla iyilikleri dokundu diyerek sık sık onu yad ederdi. Bunun gibi yani genel olarak vefa, özel olarak da Allah Azze ve Celle'nin ahdine karşı vefa. Yani bu ahit biz hatırlamasak da hepimizin ezelde verdiği sözdür. Yani iki söz söz konusu, iki tane söz söz konusu. Birinci söz, birinci misak. E Adem oğulluğun Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetin çıkarıp bütün Adem oğullarından alınan misak. Yani sadece Allah'a kulluk etmeleri, ondan başka Rab ve ilah tanımamaları şeklindeki e, A'raf 172 173. ayetlerinde geçen misaktır. İkinci misak ise Ahzab suresinde anlatılan, Ahzab suresi 7. ayetinde anlatılan peygamberlerden alınan misaktır. Her peygamber şuna söz vermiştir. Şayet kendilerinin zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecek olursa ona tabi olacak ve tabilerini ona çağıracaklar. Ve bu söze uyum göstererek bütün peygamberler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gerek İsa Aleyhisselam gerek Musa Aleyhisselam böyle bir peygamberin geleceğini de ümmetlerine bildirmişlerdir. Yani bugün Yahudi ve Hristiyan olanlar kendi dinlerine de muhalefet etmektedirler. Kendi peygamberlerine de iman etmemektedirler esasında. Çünkü onların e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haber verip bildirdiğini Allah Azze ve Celle kitabında haber vermiştir. Mesela Saf Suresi 6. ayetinde açık açık İsmi Ahmed olan bir nebi gelecek diye İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğini e, söylüyor. Şimdi buradaki sıkıntı ne bakın. Tamam da yani orijinal Tevrat'ı, orijinal İncil'i Yahudilerin, Hristiyanların alimleri biliyor değil mi? Halka ne oluyor? Yani avamın suçu ne? İşte cehalet, mazeret değil mi? Evet, şimdi cehalet aslında mazeret. Ama Yahudilere ve Hristiyanlara mazeret olmuyor. Neden? Burada hassas bir nokta var. Allah Azze ve Celle bunun sebebini esasında Tevbe suresi 31. ayetinde açıklamıştır. Onlar alimlerini ve rahiplerini Rabler edindiler diye. Nebi Aleyhisselatü da ne şekilde Rab edindiklerini bildiriyor. Yani dinlerini tamamen alimlerine havale etmişler. Yani ne demişler bugünkü tabirle? Biz Kur'an ve sünneti anlamayız, alimler bilir. Alimler ne derse o, değil mi? Ne oldu? Alimleri kafir oldu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiler. Kitabı tahrif ettiler. Halk ne oldu? Halk da onların hükmünde aynen hükmü giydiler. Demek ki, işte biz alimlere havale ettik. Onlar işte kitabı ve sünneti daha iyi bilirler. Dolayısıyla onlara uyarsan kurtulursun, onlara uymazsan, doğrudan kitabı sünneti anlamaya kalkarsan saparsın diyenler, bakın şeytanın yoluna nasıl davet ediyorlar. Haluk-i Allah Azze ve Celle, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayın diye kitabında defalarca uyarmıştır. Onlara benzemeyin, onlar gibi olmayın. Yani ne demek? Kitap ve sünnetle sizin bağınız olsun, Allah ile, Resulü ile doğrudan bağınız olsun ki ona iman eden kimseler olun. Alimlerden elbette istifade edeceksin. Alimlerin önemli bir yeri vardır dinde fakat bu şekilde değil. Yani sizinle Allah'ın kitabını, Resulün sünnetini sizden ayıracak bir konumda, orada köprü konumda olmasın alimler. Bilakis her mümin, her iman eden Allah'a ve Resulüne itaat etmekle memur, mükellef. Allah bunu imanın şartı olarak emrediyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ne diyor? Çekiştiğiniz meseleyi Allah ve Resulüne götürün diyor. Şimdi diyorlar ki biz nasıl götürelim? Kitabı, sünneti bilmiyoruz alimleri götürsün. Tamam. Kendin yolunu kendin seçtin. Yahudiler ve Hristiyanlar böyle yaptılar işte. Onların alimleri götürdü. Fakat götürdükleri yerde bağı kopardılar. Kitabı tarif ettiler, sünneti tarif ettiler. Bugün de işte mezhep yoluyla, tarikat, cemaat gibi e, böyle kişilerin kendilerini birilerine tamamen teslim edip tahsup gösterdikleri bütün gruplarda aynı şey söz konusu. Yani kitap ve sünnetle bağını kesiyorsa eğer alim, o alim değil, saptırıcıdır ancak. Deccallerden bir deccal hakkı batıl, batılı hak gösteren deccellerden bir deccaldir, böyle yapıyorsa. Mezheb imamlar böyle değildi bak. Yani biz mezhep imamlarını mezheplerden ayrı tutuyoruz. Dört mezhebin dördü de, yani dört imamın dördü de tabilerini kesinlikle Kur'an ve sünnete başvurun diye uyarmışlardır. Ebu Hanife uyarmıştır, İmam Şafii uyarmıştır, Malik, Ahmet bin Ambel. Bugün mezhepleri devam etmeyen, bağlısı kalmayan, ekolleri devam etmeyen diğer imamlar da böyle. Yani Kur'an ve sünnetten size bir hadis gelip de, sahip bir hadis gelip de benim kavlime aykırıysa, benim kavlimi derhal terk edin. Ebu Hanife diyor ki, hiç kimsenin bizim görüşümüzle, bizim reyimizle amel etmesi caiz değildir. Ta ki delilimizi bilmedikçe diyor. Bizim delilimizi bilmedikçe, Kur'an ve sünnetlerin delilimizi bilmedikçe, bizim görüşümüzle amel etmesi, yani Hanefi mezhebiyle amel etmesi o kimseye helal değildir. Bakın Ebu Hanife'nin kavli değil mi? Bugün Hanefi mezhebi bunu tahrif etmiş. Ebu Hanife'nin yolunu da tahrif etmiş. Ebu Hanife ile alakası olmayan bir Hanefi mezhebi var. İsa Aleyhisselam ne dedi? Ahmet isminde bir peygamber gelecek, ona tabi olun dedi. Hristiyanların alimleri ne dedi? Yok öyle bir şey. Yani biz İsa Aleyhisselam'a uyarız dediler. Hanefiler ne diyor? Ebu Hanife diyor ki, size sahip bir hadis geldiği zaman benim görüşüme aykırıysa, Terk edin benim görüşümü. Başka bir sözünde, delilimizi bilmedikçe sakına bizim görüşümüzle amel etmeyin. Bugün Hanefilere bakın, hiçbir kitaplarında neredeyse ayetten, hadisten bir delil yok. Yani kitapta, İlmihalde, Büyük İlmihalde, Ömer Nasif'i bilmen de veya Fetevayi de ne yazıyorsa o, bunlara uyun diyorlar. Bakın kendilerini Ebu nispet ettikleri halde. Tıpkı Hristiyanların kendilerini İsa nispet ettikleri halde ondan fersa fersa uzak olmalar gibi. Bakın bu ümmet önceklere nasıl benzemiş. Ve bundan dolayı da fırka fırka oluyor insanlar. İş, işte mezhepleri, mezhebi genişlerler ya, yani mezhepleri genişledi bunların, ihtilaflarını hoş görmeye başladılar yani dört mezhep mezhebi geniş davranmaya başladı eskiden insanlar bu yüzden harp ediyordu birbirlerine kız vermiyordu yani Hanefi Şafiye Şafiye Hanefi'ye kız vermiyorlar çünkü birine göre diğer nimanı şüpheli arkasında namaz kılmak caiz değildir hatta işte şöyle olsa ne olur mesela atılacak yenmeyecek kokmuş leş olmuş bir şey bu Şafilere verilir yani çöpe atılacağına Şafilere verilir onlar yesin gibi böyle tuhaf tuhaf nazireli fetvalar çıkmıştı Hanefilerden Ebu Suud, işte şafiler kitap ehli gibi muamele edip şafilere, ondan kız alınır ama kız verilmez diye onlarla nikahı ancak bu şekilde e, caiz görmüştü. Eskiden böyleydi. Fakat bu mezhep ehlinin, taasub ehlinin artık çok ciddi bir problem var başlarında. Nedir o? Hadisle amel edenler türedi. Aslında yeni türemedi. Eskiden beri vardı da Allah'ın izniyle çoğaldı. Ve ne oldu? Bunlar tek bir düşman edindikleri şeye karşı, yani kitap ve sünnete karşı birlik oldular. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi, Allah Azze ve Celle kafirleri de böyle niteliyor. Sen onları birlik sanırsın ama parça parçadırlar. Aslında parça parçadırlar. Çünkü birisine göre birinin kıldığı namaz aslında olmuyor. Diğerine göre onun namazı olmuyor. Hatta imanı geçersiz. Birisi inşallah müminim der, öbürü inşallah müminim demeyi kafirlik sayar, küfürdür der. Efendim? İnşallah müminim demeyi. İnşallah müminim demek Hanefilere göre küfürdür. Çünkü imanda şüphe etmek küfürdür diyorlar. Dolayısıyla şafilerin imanı geçersizdir diyorlar. Yani böyle akidevi ayrılıklar, ciddi ayrılıklar, imanın temelinde Allah Azze ve Celle'ye imanla ilgili her meselede bir sürü aslında ayrılıklar var. Sen onları birlik sanırsın. Yani onlar hadis eline hücumda bir araya gelirler. Öyle ki ihtilaf rahmettir derler. Ama hadis eline asla bu rahmet değil. Yani hadis elinin ihtilafını kendilerinden farklı olmasını asla çekemezler. Çünkü onların düşmanlığı kitap ve sünnetedir. Kalpler bu şekilde birbirine benzemiştir. İhtiyaç dışında köşk ve binalar yapanlar imansızlara benzer. Allah azze ve celle Hud aleyhisselam'ın kavmine şöyle dediğini haber vermiştir. Siz her yüksek yere bir köşk yapıp abesle mi uğraşıyorsunuz? Sanki dünyada ebedi kalacakmışsınız gibi binalar ediniyorsunuz. Bunu Şuara suresi 128 29 129. ayetlerinde Allah Hazreti bildiriyor. Enes bin Mike Radio Lant'ten Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün dışarı çıkıp yüksek bir kubbe gördü ve bu da ne böyle dedi? Yani kubbe e, normalde bir evde kubbeye hiçbir ihtiyaç yoktur. Yani kubbe şöyle bombeli yapı, aynı camilerde olduğu gibi. Yani normal bir tavan yapabilirsin ama kubbe yaptığın zaman daha fazla bir harcama söz konusu oluyor değil mi? Ama hiçbir ihtiyacını karşılamıyor, sadece süs o. Böyle bir kubbe görüyor. Ve bu da ne böyle dedi. Orada bulunan sahabiler de kendisine bu kubbe ensardan falanca kişiye aittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmadığı bu işi içinde saklayarak sükut etti. Nihayet bu kubbenin sahibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselama gelip halkın içinde selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan yüz çevirdi. Yani selamını almadı. Adam selamının alınmadığını anlayınca bu selam verme işini defalarca tekrarladı. Nihayet adam her defasında da selamının alınmadığını görünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemdeki öfkeyi ve kendinden yüz çevirdiğini sezdi ve durumu arkadaşlarına açarak dert yandı. Vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışını yadırgadım dedi. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı senin şu kubbeni gör dediler. Bunun üzerine adam hemen kubbesini dönüp yıktı yerle bir etti. Derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yine dışarı çıktı. Bu kubbeyi göremeyince oradakilere kubbeye ne oldu diye sordu. Onlar da onun sahibi bize senin kendisinden yüz çevirdiğinden sızlandı. Gidip onu yıktı dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da ihtiyaç fazlası her bina sahibi üzerine bir vebaldir buyurdu. Bunu bu lafızla Ebu Davud, Bezzar, Zeyaul Mahdisi, El muhtar ve Mace, Tarihül Kebir'de Bukhari, Ebu Yala, Taha ve daha başkaları rivayet ediyorlar. Diğer bir rivayette, ancak mescid hariç şeklindedir. Hocam ihtiyaç haricinde ikinci, üçüncü ev almakta bu kapsamda mı Ev almak mı? Adamın evi var, ikinci ev alıyor, üçüncü ev alıyor, yastık alıyor. Bu da mı kapsamda mı? İhtiyaç fazlası. Olur. İhtiyaç fazlası. Her bina sahibi üzerine bir vebalidir. Yani, yani ancak mescid hariç diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu konuda çok rivayetler var. Yani bina konusunda. Mesela i̇bn Ömer radiyallahu ben diyor evimi yapmaya kalktığımda diyor bir Allah'ın kulu bana yardım etmedi diyor. Çünkü dünya işiydi bu diyor. Yani en kötü yatırım tuğlaya yapılan bir şey olduğu için. Şimdi düşün normalde hani Müslümanların birbirinin ihtiyacını görmesi gibi şeyler vardır. Artık bilmiyorum yani i̇bn Ömer radiyallahu acaba ihtiyaç fazlası bir ev yaptığı için mi kimse yardım etmedi? Çünkü ihtiyaç olsa burada ihtiyacına yardım etmek fazletli bir iştir. Bu konuda vaatler vardır hadis-i şeriflerde. allah ihtiyaç fazlası bir şey yapıyordu ki bir Allah'ın kulu bana yardım etme diyor. Yani buradaki vebal ifadesi genel bir ifade. Bu haramlık manasında değil. Yani kişi ikinci bir ev edildiğiniz zaman bu haramdır diye kimse diyemez ama vebaldir yani bundan dolayı sorgulanır. Yani bu fazladan bir şey ihtiyaç fazlası bir şey. Sen bununla Allah'a nasıl şükrettin? Yani bunu neden edindin? Yani hakkını nasıl e, telafi ettin gibi şeyler karşısına çıkabilir. Haram karışmışsa zaten o e, tamamen farklı bir mevzu. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslen mübah olan bir işten. Yani evine kubbe yapmaz sadece. İhtiyaç fazlası bir çıkıntı yapmaz. Bundan dolayı bakın selamını almıyor. Yani sahabesinin dünyaya yönelmesine, ihtiyaç dışı şeylere yönelmesine bile razı olmadığından selamını almıyorum. Bu tedb amaçlıdır. Şu ifade hadisin sonunda geçen yani mescit hariç her bina sahibi üzerine, ihtiyaç fazlası her bina vebaldir. İlla mala yani mala butte minhu. Yani kaçınılmaz olan, ihtiyaç olan hariç ve bir rivayette mescit hariç şeklinde geliyor. Demek ki mescit haricinde ne yapıyor kişi? İhtiyaç fazlası ev dışında. Mesela ev ihtiyaç. Ev ihtiyaç diye Başka ne yapıyorsun. İşte köy odası yapacağız. Dernek odası yapacağız. Dernek odası yapacağız. Yani dernek. Ve bundan dolayı da insanlardan... Tederruhu toplayacağız, bağış toplayacağız. Bunu da insanları kandıracağız. Diyeceğiz ki Allah rızası için şuraya yardım. Yani bugün camilere yardım diye şey topluyorlar ya mesela aslında bunlar da böyle. Camiye yardım diyor da ne yapılacakmış? İşte minare yapılacakmış. Veya kubbe yapılacakmış. Hat yazıları, süslemeler yapılacakmış. Veya şatafatlı bir şamdan konulacakmış falan. Bakın bunlara Allah rızası için diye yardım isteyen de sahtekar. Münafıklık yapıyor. Senin kimin adına, Allah adına nasıl buna sevap vaat edebilirsin? Allah ve Rasulü buna sevap vaat etmiyor ki, sen nereden Allah adına sevap vaat ediyorsun? Niye Allah adına yalan söylüyorsun? İşte minare yapılacak, hadi hayır. Hayır değil ki bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mesela Mescid-i Nebevi'de, ile mesela İbn Abbas radıyallahu gelen e, rivayette bu konuda da pek çok rivayet var. Yani ilgili bölümlere, mescitlerle ilgili bablara bakarsanız, sünnen kitaplarında e, bize tuhaf gelen rivayetleri görebilirsiniz. Yani <gülüyor> ben elimi uzattığımda diyor, elim tavana değiyordu diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana diyor sadece Musa'nın çardağı kadar bir şey yapsanız yeterli diyor. Yani mescitte ilgili olarak. <gülüyor> he Şimdi mesela mescitleri süsleme ifadesi, yani süslemekten yasakladığı şeklindeki hadisler burada süsleme ile kast edilen, buraya süsleme diye tercüme ediyor da işte renklendirme, böyle süsleme değil yani yalnız bu mana değil evet bunlar ihtiyaç dışında olduğunda bunlar da böyle. Fakat yükseltme de buna girer. Gereksiz yükseltmeler. Yani şimdi düşün Adam, diyelim 200 metrekare alanı bir mescit yapıyor, cami yapıyor. Cami yapıyor ama tavanı kocaman yüksek yapıyor. Bu kadar bir alan tamamen kullanım dışı, ihtiyaç dışı oluyor. Halbuki orayı iki katlı yapsa belki üst katı başka bir iş için kullanılacak. Misal yani. Bunun gibi, demek ki sadece mescide yaptığında mescide yaptığında vebal kaldırılıyor. Yani mescid için yaptığın harcamalar da böyle. Ama mescitte bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescid için olan ihtiyaç dışındaki şeyleri de yasaklıyor. Yükseltmeler, süslemeler, bunun gibi şeyleri. Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayet şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraber Medine yollarından birinden geçiyordum. Kerpiçten bir kubbe gördü ve bu kimin dedi? Falanın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mescit veya mescid binası için olanlar dışında her bina Kıyamet gününde sahibi için bir vebaldir. Mescid dışında yaptığı, binaya yaptığı her harcama, her bina sahibi üzerinde vebaldir. Kişi artık bunu, vebalini yani artırsın veya azalsın. Sonra o kubbeyi göremedi. Kubbeye ne oldu dedi. Ben söylediğin sözler kubbenin sahibine ulaşınca onu yıktı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona rahmet etsin buyurdu. Bunu da Hasan bir Ahmet bin İsnatla Ahmed bin Âmbel el Muhtar'ede, ziyal makdîsî Ebû Nuaym Târû es-Saba'nda, Taberani Efsat'ta ve daha başka müddisler rivayet ediyorlar. İbrahim en-Nehâî Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: Kişinin nefsi merhametullah. Yani kendisi, ailesi, arkadaşı ve hayvanı için yaptığı harcamadan dolayı ecir vardır. Yani hayvanı için yaptığı harcamadan dolayı bile ecir vardır. Nefsi Kendisine, arkadaşına, hayvanına, bunlara yaptığı ailesi de sayılıyor. Bunlara ecir vardır. Ancak mescit dışındaki her bina için yaptığı harcamadan ecir yoktur. Ona denildi ki, kişinin kendisine yetecek kadar bina yapmasından ne dersin? Şöyle dedi, bu ne lehine ne de aleyhinedir. Yani bundan ne ecir kazanır ne de günah kazanır. Ona denildi ki, peki ya kendisine yeten miktarın üstünde bir bina için yaptığı harcamaya ne dersin? Şöyle dedi, bundan dolayı ona günah vardır. Bundan dolayı ona ecir yoktur. Bunu mevkuf olarak İbne Dünya Kasrul Emel'de, Beyhaki şuab İman'da. Aynısını İbrahim'e Neha'yı Mürsel olarak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ederek e, rivayet etmiştir. Yine yani Kasrul Emel ve şuab İman'da. Bu rivayetten anlaşılmaktadır ki, mescit dışında binalar olan medrese, okul yani, Dernek, dergah gibi ibadet maksatlı yapılan binalar için yapılan harcamalardan ecir ummak bid'attır. Çünkü bundan sevap umuyorsun. Ecir umuyorsun. Bundan ecir ummak bid'attır. Yani sünnette olmayan bir şeyden dolayı kişiler sevap umuyor. Bu, bu bid'atin bir yönü. Sabretmeyen ve şükretmeyenler iman ehline benzemez. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Şüphe yoktur ki insan çok haris, hırslı yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır, hayır dokunduğu zaman da herkesi ondan men eder. Yani o mal, Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi mal anlamda da kullanılır. Genel olarak kişinin menfaatini olan her şeydir. Fakat Adiyat Suresi'nde ve bazı ayetlerde hayır mal anlamda, dünya malı hakkında kullanılmıştır. Bazı hadislerde de mesela hayır şer getirme yalan resul diye soruyorlar. Buradaki hayır ile kastedilen de dünya malıdır. Yani dünya malı zarar getirme yalan resulü soruda kastedilen budur. İşte kendisine hayır dokunduğu zaman yani dünya imkanlarından bir şeyler dokunduğu zaman da cimrilik yapar, meneder vermez yani. Ancak namazlarına devam edenler müstesnadır. Demek ki namaza devam etmek müminün Meryem Suresi'nin 19 ile 22. ayetleri bunlar. Namaza devamlı olmak Kişiden cimriliği de bertaraf eden bir şey. Çünkü bu kötü hasletleri, yani hırslı, dünya malına hırslı olmayı ve kötülük dokunduğu zaman sızlanmayı, iyilik dokunduğu zaman da insanları, başkalarını bundan men etmeyi zikrettikten sonra Allah Azze ve Celle istisna ederken ancak musalliğin, namaz kılanlar hariç diyor. Yani namaza devam etmek bu kötü hastalıkları tedavi edicidir bir taraftan. Söyb radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Müminin durumuna şaşılır. Zira onun her durumunda hayır vardır. Bu müminden başkası için söz konusu değildir. Ona bolluk isabet ederse şükreder ve bu kendisi için hayır olur. Şükrü anlatmıştık daha önce riyad Salih'in derslerinde. Şükür ne şekilde ete edilir? Ona darlık isabet ederse sabreder. Bu da kendisi için hayır olur. Bu ancak mümin için söz konusudur. Mümin olmayan kişi, işte başına kötülük geldi, sabretti, alacağı yok. Veya ona e, bolluk isabet etti, şükretti, bunun da bir alacağı bir şey yok. Çünkü bu gibi amellerin geçerli olabilmesi için iman şarttır. Tıpkı bir kafir namaz kıldığı zaman bu namazın kendisine hiçbir faydasının olmadığı gibi. İmanla beraber, şey e, iman olmadıktan sonra, ee, iman amellerinin, iman aslı olmadıktan sonra iman şubelerinin kişiye, kafire bir faydası yoktur. Mesela iman 70 küsur şubedir diyoruz. Hadis-i Şerif'te böyle buyruluyor. <gülüyor> Bu 70 küsur şubelerin, işte 70 küsur, 77 şube olarak sayılmış. 76 şubesini bir kafir yerine getirse ama La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şubesini yerine getirmese ...kendisine hiçbir faydası olmayacaktır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu ki... ...cennete ancak mümin girecektir. Yani müşriklerin hiçbir şekilde giremeyeceğini bildiriyor. La İlahe illallah Muhammedun Resulullah demezse... ...İslam'a giriş yapmazsa yani... ...namaz kılsa, oruç tutsa, hac yapsa... Işte ...yoldan eziyet gören şeyi kaldırıp atsa... ...haya sahibi olsa, güzel ahlak sahibi olsa... ...şunlar bunlar... ...bunların hepsine sahibi olsa... ...bu kimse cennete giremez... ''La ilahe illallah'' dese ama namaz kılmasa diğer amellerinin bir faydasını göremez. Naslar bu şekilde beyan etmiştir. Çünkü kişinin Müslüman olabilmesi için, yani iman edenlerden olabilmesi için, kalbin ameli şart, kalpte iman. Dil ile bunu tasdik etmek, kelime-i şehadet, şehadet Ve ağız ağaların de namaz kılmaktır. Yani bunlar olmadan kişi İslam'a girmiş olmaz. Bunlar yaptığı zaman İslam'a girmiş olur, artık lehine ve aleyhine bir şeyler dönmeye başlar. Yani İslam'da işlediği hayırlardan faydalanmaya başlar. Yani iman amelleri ancak İslam'dan sonra sahibine fayda verir. <gülüyor> İslam olmadan, kişi Müslüman olmadan iman amelleri ona fayda vermez. Komşu açken tok yatan mümine benzemez i̇bn Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam komşusu açken tok yatan mümin değildir buyurmuştur. Bunu Hasan Birisnat Buhari'de, bir müfrette ve tarihte hakim, ziyavül makdisi, Ebu Yala ve başka rivayet ediyorlar. Enes radıyallahu gelen rivayette yanında komşusunun aç çattığını bildiği halde tok olarak yatan bana iman etmemiştir buyurmuştur. Bunu Hasan Birisnat ile Taberani, Bezzar, Deylemi, Ebu Zura İbn-i Ebi ve başkaları rivayet ediyorlar. Ebu Ürevre'den gelen rivayette de komşusu açken tok yatan mümin değildir buyrulmuştur. Aynı lafıza Ayşe Radiyallahu anh'a'dan da gelir. Evet, konfora dalanlar şerli kimselere benzer. Muaz bin Cebel Radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nimetlere dalmayın. Zira Allah'ın kulları nimetlere dalan kimseler değillerdir. Bunu Hasan Bir İsnad'la Taberani Müsnedüş Şami'nde, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde ve kitab Zühdde Züht'te, Ebu Naim Hilye'de, Beyhak-ı i Emali'de rivayet etmişlerdir. Şüphesiz konfora dalmaktan sakınma konusu zaruretlerin ve hacetin, yani ihtiyacın kapsamını bilmeyi gerektirmektedir. Lüks, yani konfor ancak zaruretlerin ve hacetlerin ne olduğunu anladıktan sonra ortaya çıkar ve zaruretlerle ihtiyaçların dışındakilerin lükse dahil olduğu anlaşılır. Bu yüzden İslam hukukunda ve usulde zaruriyat yani zorunlu olanlar ve haciyat, ihtiyaçlar nelerdir bunların tanımlarını görelim. Zaruret din ve dünya maslahatlarının yerine gelmesi için zorunlu olan işlerdir. Yani bunlar yerine gelmezse din ve dünya maslahatları gerçekleşmez. Din ve dünya maslahatları dinin, aklın, canın, neslin ve malın korunmasıdır. <gülüyor> Zaruratı hamse denilir bunlara. Yani din, akıl, can, nesil ve mal. Bunlar kaybedildiğinde dünya maslahatları düzgün yürümez. Hatta işler bozulur ve hayat kaybedilir. Ahirette de kurtuluş ve nimetler kaybedilir, apaçık bir ziyana dönülür. Hacet, meşakkate, sıkıntıya ve maslahatın elden kaçmasına sebep olan darlığın kalkmasına duyulan ihtiyaçtır. Zaruret ve hacet arasındaki fark, Hacet zorunlu kılınmayan meşakkat ve zorluk halidir yani ona mecbur değilsindir. Bu elden kaçırıldığı zaman kişi helak olmaz, zaruret ise insanın yasak olan şeyi kullanmadığı takdirde helak olacağı veya helake yaklaşacağı bir sınıra gelmesidir. Yani insan hacet olan bir şeye sıkıntı ve zorluğu kaldırmak için ihtiyaç duyar, bu gerçekleşmez zaman büyük bir fesat olur. Mesela yemek yemediği zaman helak olmayacak durumdaki aç kimse böyledir. Aç adam, adam aç fakat yemek yemediği zaman ölmeyecek. Yani o öyle bir durumda. Bu kimsenin yemek yemesi, yani haram olan bir şeyden yemesi ihtiyaç sebebiyledir, zaruret sebebiyle değil. Ama ölecek duruma gelmiş kimse ise haram olan bir şeyden yediği zaman bu zaruret kapsamında. Yani burada zaten tercih yok. Bunların arasındaki farkları belirtecek olursak, birincisi, hacetteki meşakkat, zorluk, zaruret halindeki meşakkatten daha azdır. Hacet durumda ihtiyaç duyulan şeyin yerine gelmemesi helak edici değildir. Mesela su kuyularındaki yosun ve yaprakların suyu bozması durumunda, hacet halinde meşakkatı kaldırmak, sıkıntıyı kaldırmak babındandır. Zarurette ise sıkıntıyı kaldırmak, zararı kaldırmak babındandır. Şayet bu terk edilirse helak olmak, organlardan birinin veya malın kaybı gibi dinin altı maksadından birinin yok olması söz konusu olur. Zaruret doğrudan haram olan bir şeyden faydalanmakla alakalıdır. Hacet ise dolaylı olarak haram olan şeyden faydalanmakla alakalıdır. Zarurette iten sebep mecburiyettir. Hacete iten sebep ise kolaylaştırmadır. Bunun anlamı şudur. Hacet halinde kişi sıkıntıyı gidermek ve gidermemek arasında muhayyerdir, tercihtedir. Zarret halinde ise tercih hakkı yoktur. İbn-i Rahimullah haramları mübah kılan zarretlerin oluşması meselesinden bahsettikten sonra şöyle der. Kadınların altınla, ipekle ipek süslenmesi, altın ve ipek ve tedavi gibi ihtiyaç için caiz konanlar, zarret için caiz konmuş değildir. Bunlar ölü mübah olması örneğinde olduğu gibi zaruretten dolayı değil, ancak faydanın kemali için mübah kılınmıştır. Altın ve epek haram aslen. Fakat kadınlara bir cevaz verilmiştir, izin verilmiştir kadınların altın ve epek kullanmasına. Yani bu haramdan kadınlar istina edilmiş. Ne için? Bir faydanın husule gelmesi için. Hacet bu faydanın kemali içindir. Zira eksik faydalanma beraberinde kemaline ihtiyaç da meydana getirir. İşte hacet bu gibi konulardadır. Zaruret ise yokluğu halinde ölüm, hastalık, farzları yerine getirmekten aciz kalma gibi durumların meydana gelmesi hakkındadır. Mesela böyle bir zaruret halinde ölü eti yemeye mecbur kalmak, leş yemek, muteber bir zarurettir. Ölecek durumda olan kimsenin leş veya domuz eti gibi şeyler yemez. Evet, mesela... Ee, Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh'a uyuz hastalığından dolayı ipekli elbise giymesine cevaz verilmesi böyledir. Bakın bu hacet içindir. Uyuzdan kimse ölmez. İpek haram. Fakat o hastalığın tedavisi için. Yine bunun gibi mesela el ve aya erkeğin kına yakması caiz değildir. Çünkü bunda kadınlara benzemek vardır. Ama bazı hastalıklar var ki mesela mantar hastalığı gibi bazı hastalıklar bu durumlarda tedavi için buna cevaz verilir. Ne içindir? Bu hacet içindir. Yoksa kişi bu mantardan dolayı ölmez. Elinde veya ayağında bu hastalıktan dolayı ölmez. Fakat işte hacet dediğimiz 5 veya bazı alimlere göre 6 maddeden birinin faydayı gerçekleştirmesi için yani o konudaki zararın giderilmesi için bu gibi şeylere cevaz verilmiştir. Zavret hali ise ölümcül olan hallerdir mesela e, yemediği takdirde domuz veya leş eti yemediği takdirde kişinin ölmekle karşı karşıya kalması gibi. Burada yemesi gerekir. Burada ruhsat verilmiştir. Bu zaruret içki içilmesi ve içkiyle tedaviyle fetva veriyorlar bu domuz etine kıyas yaparak. Hocama sayın mı? Yani, şimdi, e, kıyas e, şimdi kıyas caiz değil zaten. İçkiye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan şifa yaratmadığını bildiriyor. Mesela e, sahih sünnette bu konuda örnek olduğu için Tarık bin Şaib radıyallahu gelen rivayette Ey Allah'ın Resulü diyorlar bizim orada işte içkiyi tedavide kullanıyoruz buna izin verilmişsin Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah içkide şifa yaratmamıştır bilakis o derttir buyuruyor. Şimdi nas olan bir yerde kıyas zaten caiz değildir. Yani kıyas ehline göre de böyle bir kıyas caiz değil. Çünkü bu konuda kesin hem de tedaviyle alakalı olarak bir nas var. Mesela tedavi için kurbağayı öldürmek gibi. kurbanların öldürmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Bunun gibi. Hocam, kılınca, var Tedavisini değil, kazancını. Bir şeyin yemesini haram kıldı mı, yenmesini içilmesini? Yok. Dolaylı olarak haram olan bir şey Kaçınılmaz olabilir Yani kişi buna mecbur kalabilir Böyle bir durumda önceki kaide kaybolur Ve bunun hükmü hacetin hükmünü değil Zerretin hükmünü alır Mesela tabibin kadın hastaya bakması hacettir Mesela kadın hastalandı Doktor eğer bu hastalıktan dolayı Kadına bakabilir değil mi? Bu bir ihtiyaçtır Yani tedavi için bir ihtiyaçtır Kadın tabibenin Yani kadın doktorun ona bakabileceği zamanda erkek tabip kadına bakamaz. Yani kadın bir doktor varsa, mevcutsa erkek doktor bakamaz. Bu caiz değildir. Ama erkek doktor yok. Şey, kadın doktor yok. Sadece erkek doktor var kişinin bulunduğu beldede. Ve bu durumda bir sıkıntı var. Yani hastalık var. Ölümcül değil belki ama hastalık var. Burada cevaz vardır bakın. Yani bu kadının bu doktora tedavi olması caizdir. Terk ederse bu daha fazletlidir. Yani hastalığına sabredip de buna tedavi olmaması daha fazletlidir. Yani iffetin gereğidir bir nevi. Ama e, gece doğum gibi durumlarda kadın doktor yoksa erkek tabibinin bakması hacetten çok zarurete yakındır. Çünkü o artık hayati bir mesele haline geliyor. Eğer kadın Doktor yoksa Zaruret, şiddet, sıkıntı ve meşakkat bakımından Ölü eti, kan ve domuz eti gibi haramları mübah kılar Zaruret hali Yani zaruret hali dediğimiz zaman artık hacetten ayırıyorsunuzdur Yani zaruret dediğimiz zaman artık ölümcül olaylardan bahsediyoruz Hacet ise ihtiyaçtır ve eksikliktir Hacet zaruretten daha kapsamlıdır Zaruretin delileri açıktır Hacete gelince genellikle galip zanna ve umumi delillere müracaat edilir. Mesela zaruret konusunda Kur'an-ı Kerim'de defa ayetler vardır. Gerek Maide suresinin 5. ayeti, gerek Enam suresinin 119. ayeti ve 129 veya daha başka ayetlerinde olduğu gibi. Yani zaruret halinde Allah azze ve celle bazı şeylere izin vermiştir. Hacet olan konularda ise, yani ihtiyaç olan konularda ise genellikle galip zanna göre o ihtiyaçtır ve Umumi delillerle hareket edilir. Genel kapsamlı delillerle. Zaruret şahsidir, kişiseldir. Mecbur kalandan başkası bundan faydalanamaz. Hacete gelince burada Fertlerden biri hakkında ihtiyacın gerçekleşmiş olması Şart koşulmaz. Galip zanına göre hacet varsa Bu yeterlidir. Zaruret haramlığı kaldırır. Hacet ise harama götüren Vesileler hakkındaki engeli kaldırır. Bu ikinci maddede zikredilenin bir cüzüdür. Yani e, zaruret doğrudan haram kılınan şeylerle alakalı, hacet ise dolaylı yoldan haram kılınan şeylerle alakalı. Mesela kadına bakmak, dokunmak, dinlemek, bu gibi şeyler dolaylı yoldan haram kılmış şeylerdir. bizati haram değildir, dolaylı haram kılmıştır. Neden dolayı? Zinaya yaklaşmak olduğundan dolayı. Aslında asıl yasaklanan şey zinadır. Yani asıl yasaklanan şey bu zinadır. Zinaya götüren sebepler olduğu için kadına bakmak, konuşmak, dokunmak, işte dinlemek bunlar yasaklanmıştır. Hadiste bununla ilgili yasaklar gelmiştir. Demek ki hacet sebebiyle meydana gelecek bir cevaz varsa, ruhsat varsa ihtiyaçla bu meseleler değerlendirilir. Mesela ihtiyaç sebebiyle zina helal olmaz. Çünkü o asli yasaklardandır gibi. Ama mesela kadına dokunma neden dolayı yasaklanmış? Zina'dan dolayı yasaklanmış. Öyle bir hacet meydana gelir ki mesela doğum gibi bir hacet. Bundan dolayı böyle bir ihtiyacın büyüklüğünden dolayı yani zinadan sakınmaya nazaran buradaki ihtiyaç daha büyük olduğu için e, burada bir cevazdan söz edilir. E, e, bu da tabii erkek e, doktor bulunup da sadece erkeklerin baktığı Kadın bir doktor veya doğumu gerçekleştirecek bir kimse bulunamadığı zaman. Yani tamamen bu mecburiyetle alakalı bir şey. Zaruretin azı da çoğu da mübah kılar. Hacet ise, haceti ise yalnızca, yani hacet sadece az bir şeyi mübah kılar. Zaruret mecbur kalan kimse tarafından takdir edilir, hacet ise müştehit tarafından takdir edilir. Yani kişi zarurete ne derece düştüğünü kendisi takdir eder. Yani bunu yapmadığı zaman ne gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalınır. Ama hacet hakkında ilim ehli fetva verir. Müştehitler değerlendirir ve ilim ehli fetva verir. Zaruretin hakkında kuruntu yapılan şey, zaruret hakkında kuruntu yapılan şey için değil, meydana gelmesi kesin olan bir şey hakkında olmalıdır. Lakin bu durumun belli bir şahıs hakkında özel olması böyle değildir. Hacetin takdirinde orta halli, sıradan bir şahsın durumu dikkate alınır. Özel şartlara bağlanmaz. Zira teşri, yani din koyma genel özelliktedir. Mesela e, bazı insan kısadır, bazı uzundur, bazısı fakirdir, bazı zengindir. İnsanlar e, değişik özellikte, değişik karakterlerdedirler. Orta hallisi, her bakımdan orta hallisi değerlendirilerek hacete böyle karar verilir. Ama zaruret. Kişilere göre değişir. Zarretin hükmü söz konusu Yani herhangi bir zarret meydana geldiği zaman Bu zarret ne kadarsa onun vaktiyle sınırlıdır. Mecbur kaldığın şey. Hacetin hükmü ise devamlıdır. Bununla beraber bazen zarret kelimesi kullanılarak hacet kastedilmiştir. Bu kaydaya dair hükümde mutlak değildir. Alimler sakıncalığı mübah kılan hacet hakkında şu şartları koşmuşlardır. Dinin asli hükmüne muhalefet edilebilmesi için alışılmışın üzerinde sıkıntı derecesine ulaşmış bir şiddetin meydana gelmiş olması gerekir. Bu hacetin takdirinde insanlardan vasat olan birisi ve çoğunluğun ihtiyacı dikkate alınmalıdır. Hacet şayet özelse bununla ilgili olan belli bir grubun orta hallisine bakılır. Hacetin belirlenmesinde umumi yükme muhalefet dışında maksada ulaşmaya başka bir yol bulunmamalıdır. Söz konusu olan hacet tıpkı zarrette olduğu gibi ihtiyaç miktarı kadar takdir edilir. Mesela kadının evden çıkması caiz değildir. Asli hüküm bu. Kadın evinden çıkamaz, evinde oturmakla emrolunmuştur. Fakat ihtiyaç sebebiyle çıkmasına izin verildi diyor hadiste. işte dışarı çıktıkları zaman dış örtüsüne alsınlar ayeti bu izin için indi. Yani eğer çıkacaksa çıkmak zorunda kalırsa, yani bir ihtiyaç sebebiyle çıkarsa, bu sefer tam bir tesettüre gelerek çıkmak durumunda. Bakın bu ihtiyaç sebebiyle, zaruret sebebiyle değil. şayet Şeriat sahibi zaruret sebebiyle çıkabilir sadece deseydi, ölümcül bir hadise olmakça kadın evinden çıkamazdı. Fakat ihtiyaç sebebiyle çıkmasına izin vermiştir. Bu da mesela kadın işte hangi ihtiyaçlar sebebiyle çıkacağına dedik ki müştehitler fetva verir. Burada ilmehlinin fetvası hareket eder. Mesela Hanefi mezhebinde verilmiş bir fetva söyleyeyim. İmam Muhammedten bu. kitab Kesminde Kesbi'nde geçiyor. Eğer diyor e, kocası evdeki suyu, abdest suyu buna benzer su ihtiyacını evinde depolamışsa diyor Kadın diyor su almak için diyor dışarı çıkamaz bu caiz değildir diyor. Niye? Çünkü bir ihtiyaç sebebiyle çıkacak. Abdest almak için. Bu diyor teğmüm eder diyor. Yani içme suyunu bırakmış ama abdest almaya suyu yok. Bu diyor bu kadın abdest almak üzere su için dışarı çıkamaz diyor teğmüm eder diyor. Doğru mu? Doğru yani şey olarak. Çünkü o suyu getirmek kadının vazifesi değil. Ve bu şeri vazifelerden, bu erkeğin üzerinde o zaman. Günümüzde şebeke suyu da var. Yani böyle bir mazeret de olamaz da. Yani o zaman verilmiş bir fetva bu. Suyu yok. Sadece içme suyu var. Bu kadın diyor eğer abdest almaya, hatta gusletmeye su bulamazsa, içme suyu harcinde, bu diyor kendi başına çıkamaz diyor, temm eder diyor. Çünkü şeriat buna temm etmesini, Meşru kılmıştır su bulamayanı. Ve bu su bulamayan konumdadır. Ama ihtiyaç için çıkması, mesela e, bazı kadınlar sahabe aslında alışveriş yaparmış. Alışveriş yaparlarmış. Yani kadınların e, pazarı gibi, çarşısı gibi. Kadınların alım-satım yaptığı bölümler de olurmuş çarşıda. Hatta bununla ilgili e, Ömer radıyallahu an e, işte Şifa Hatun dedikleri kadını, Bunlara zabıta olarak görevlendirmiştir. Yani kadınlar bölümünde o bölümde zabıtalık yapsın, alışverişi kontrol etsin, aldatmayı önlesin gibisinden. Bu konuda birçok rivayet tarikleriyle gelmiştir bu kısa. Yani meşhurdur Ömer radıyallahu döneminde. Allah Resulü ve vesselam zamanında da var bu. Mesela Kayle radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam geliyor diyor ki Allah'ın Resulü ben pazarda işte falanca eşyaları satan birisiyim diyor. Nasıl bir satış yapayım işte bir fiyat söyle, olursa olur, olmazsa yok. Yani bu pazarlıkla ilgili olan. Yani işte bugünkü Kayserli pazarlığı gibi değil de, bir fiyat söyle, buna olursa olur, olmazsa olmaz. Bu kadar yani. Böyle bir pazarlık usulü, sünnetteki pazarlık usulünü tarif ediyor. İbn-i Hacededir buraya. Bunun gibi şeyler var. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hanımı el işleri yaparmış. örgün herhalde, örgü bilmiyorum. Muhtemelen örgü işi yapıyordur, el işi yapıyormuş. Bunu işte kadınlar arasında ziyaretleştiği yerlerde, gittiği yerlerde bunları satar ve kazancıyla ne yapacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Yani ben sadaka vermek istiyorum bu kazancımdan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kocan en layıktır buna diyor. Yani kocan da ihtiyaç sahibi birisi İbn-i diyor. Öncelikle kocana vermendir diyor. Bundan dolayı da sana iki sevap vardır diyor. Birisi akrabayı gözetme, diğeri sadaka vermeyicidir diyor. Bunun gibi... Deliller var. Yani ihtiyacı sebebiyle dünyevi bir ihtiyaç olabilir. Bunu kadın takdir eder. Çıkmasını gerektiren gerçekten bir durumsa, böyle bu gibi şeylere ilimehli fetva vermiştir. Yani kadının çıkabileceği ihtiyacı olan şeylere çıkabileceği. Fakat bu umumi fetva ile kadın hareket edip de rastgele çıkamaz. Bu da kendi vicdanında değerlendireceği bir şey artık. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz için gece yani yatsı ve sabah namazlarına çıkmak istediklerinde gece namaz için çıkmak istediklerinde mescide gitmelerine engel olmayın demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler de buna uyarak gece namazından engellememişlerdir. Çünkü gece o zaman için fitneden emin olunan bir zaman. Yani dış tesettürleri olduğu gibi Karanlık sebebiyle bu tesettür daha fazla sağlanıyor. Dikkat edin, sokaktaki karanlıktan bahsetmiyorum. Mescitteki karanlıktan da. Çünkü mesela Mescid-i Nebevi geniş bir mekan. O zaman aydınlatmalar yok, karanlık. Ve kadınların sadece gece namazına çıkmasına izin veriliyor. Dolayısıyla namaza durduklarında kadınlar erkekleri, erkekler kadınları görmüyor. Kadınlar erkeklerin arkasında namaz kılıyorlar. Ve komple tesettürlüler zaten. Fakat o eğilmeler, kalkmalar sebebiyle e, bazı e, mesela erkeklerden kıyafeti eksik olanlar varsa bu tip görünme gibi şeyler olabiliyormuş. Bundan dolayı e, şikayet eden hanım hanımsabiler olmuş. Yani namazda böyle bir durum söz konusu. Bu sebeple gece namazına izin vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Karanlığında bir katkısı olsun diye. Fakat günümüzde aydınlatmalar var. Mescitlerde, camilerde aydınlatmalar var. Burada daha sıkıntılı bir durum var. Yani erkeklerle kadınlar bir arada namaz kıldığında bunlar birbirlerini görürler. Zaten tesettüre dikkat etmeye, koku disiplini, ses disiplini bu gibi şeyler de gözetilmiyor sahabe asrında olduğu gibi. Bunlar Müslümanların dikkat etmesi gereken şeyler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavli hadislerinde buna yönlendirmiştir. Bazı şeyleri evet kendisi yapmamıştır ama yönlendirmiştir. Yani kavli hadisler, filadislerden hadislerden önce gelir. Bazılar diyor ki işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam perde koymamış, biz niye perde koyalım? Böyle diyenler var. Şimdi bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer e, İbn Ömer radiyalanmaya diyor ki, şu kapıyı diyor, yani Sabi'lerine söylediği zaman İbn Ömer radiyalanma da var, o şahit oluyor, o aktarıyor. Şu kapıyı diyor, kadınlara ayırsak diyor. Sadece fikir olarak söylüyor. Ama gerçekleştirmiyor. Neden? Çünkü zaman da böyle korkulan hadseler medana gelmedi. Zaten Allah Resulü var. Sahabeleri o kadar korkuyor ki, kalplerinden geçen bazı düşüncelerinde Allah Resulü'ne bildirilerek, bundan dolayı kınanmalarından, çünkü bunu yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazı kimseler şöyle şöyle diyerek hutbede ilan ediyordu bazılarının düşüncelerini ve o kimseler halleri aslında dışarıda bilinmese bile bundan dolayı eziklik duyuyorlar, rezil oluyorlardı. Münafıklar da bundan korkuyordu hatta. Biz rezil edileceğiz diye sakınıyorlardı. Allah Resulü zamanında böyle bir emniyet vardı. Ve kadınlarla erkeklerin arasını ayran bir perde koymamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat kadının en fazletli yeri evidir diyor. Namaz kıldığı en fazletli yer evidir. Buna rağmen eğer gece namaza gelmek isterlerse ona da mani olmayın. Engel olmaydı da yasaklamıştır. Fakat yasakladığı zamanlar ne var? Şartlara dikkat edin. Tesettür kamil, ses ve koku disiplini. Çünkü koku sürünen bir kadının gusledip de ondan yıkanmadıkça, kokuyu tamamen bertaraf etmedikçe çıkması caiz değildir. Sahabeler de bunu bu şekilde uyarıyorlar, bu konuda sert tavır takınıyorlardı. Ebu radyalan bir kadın görüyor da, ''Ey zorba kadın sen nereye gidiyorsun böyle?'' diyor. ''Allah Resulü duymadın mı ki?'' diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadın Vesselam. kokudan dolayı, aynı cünüplükten guslettiği gibi gusletmedikçe, yani o kokuyu tamamen bertaraf etmedikçe namaza gelmesi caiz değildir diyor. Yani bir koku hissettiği zaman sahabe bu şekilde emri maruf nehyan münker onların arasında hakimdi. Münkeri rahat bir şekilde işleyemiyorlardı. Ayşe anh bu yüzden diyor ki şayet diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kadınların neler çıkardığını görseydi bu zamanda tıpkı İsrail oğullarının mescitlerden yasaklanması gibi bunlar da yasaklardı diyor. Biz burada şimdi işte kavli hadis varken Ayşe radıyallahu anh'ın sözüyle amel edemeyiz diyenler var ya şimdi, biz böyle demiyoruz. Ayşe radıyallahu anh'ın buradaki sözünün bir yeri var. Evet, kadın gece namazı gitmekten engellenemez. Biz bu şeyde değiliz. Yani mescitlerden alın konusun, biz bu görüşte değiliz. Fakat hangi mescitlerden biz burasını sorarız. Eğer kadın erkek birbirini rahat bir şekilde görecekse biz buna karşıyız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda bile, namaz esnasında bile erkeklerle kadınları ayırmaya önem göstermiş. Erkeklerin en hayırlı safları en ön saflar, en şerli safları arka saflarıdır. Kadınların en hayırlı safları en arka saflar, en şerli safları ise en ön saflardır buyurmuştur. Namazda, bakın namazda hata eden imamı uyarmak için erkekler ne yapar? Subhanallah der, tesbih eder. Kadınlar ise tasvik yapar diyor, yani el çırparlar. Yani kadın konuşamaz, Subhanallah bile diyemez yani. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri bu şekilde. Görmelerine gelince zaten namazı kılıp hemen ayrılmaz söz konusu. Yani farzı kılıp hemen dağılmaz söz konusu. Böyle beraber oturma gibi bir şey yok. Diyor ki Hümmü Seleme radiyallahu anh, Allah Resulü diyor namazı kıldığı selam verdiği zaman diyor bir müddet sahabesini bekletirdi ki diyor kadınlar iyice çıksınlar ta ki yolda karşılaşmasınlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu denli önlem almıştı ve işte bunlara binaen diyor ki şu kapıyı diyor, kadınlara ayırsak bakın soru işareti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca o kapıyı kadınlara ayırmadı ama sadece bunu söyledi fiili olarak yapmadı. Doğun vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh dönemi geçti. Ömer radıyallahu zamanında Allah Resulü'nün sadece fikir olarak söylediği bu şey gerçekleşti. Ömer radıyallahu bu kapıdan eğer bir erkek girecek olursa onu kamçılıyordu. Artık o kapıdan sadece kadınlar giriyor, diğer kapıdan erkekler giriyordu. Bakın Allah Resulü'nün zamanında yapmadığı fakat kavliyle yönlendirdiği şeyi Ömer radıyallahu yaptı. Dolayısıyla kimse buna bidat diyemez. Yani kadınlarla erkeklerin ayrılması böyle. Yine Ömer radıyallahu anh zamanında ve Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh zamanında teravih namazları için. Erkekler için ayrı bir imam, kadınlar için ayrı bir imam tayin edilmişti. Yani bunlar rivayetlerde sabit olan şeyler. Yani ayrı namaz kılmaları da vardı bu şekilde. Ee, zaruret ve hacet meselesinde Şeyh Elba İnraim olan e, fetvasını aktaralım. Biraz e, usulü meseleler sıkıcı gelmiş olabilir. Anlaşılmaz gelmiş olabilir. Yani altın kaydeleri ve daha başka derslerde e, ayrıntı isteyenler oraya bakabilirler. Şöyle bir soru sormuş. Müslüman kadının evinin dışında mübah bir işte çalışması ve çocuklarını mürebbilere veya Müslüman hizmetçi kadınlara bırakmasının dindeki hükmü nedir? Şeyh Erban'ın şöyle cevap verdi. Bu meselede asıl olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hanımları, ezvacın nebi şahsında Allah Teala'nın ümmetin kadınlarına, yani geneline şu hitabıdır, evlerinde karar kılsınlar, ilk cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmasınlar. <gülüyor> asap 33. ayet. İbn-i Teymi Rahimullah şöyle demiştir, erkekle asıl olan dışarı çıkması, kadında asıl olan ise evlerde kalıp zorunlu bir ihtiyaç olmadıkça çıkmamasıdır. Bukhanin sahihinde, Allah kadınlara hicabı farz kıldığı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu gelmiştir. Allah siz kadınların ihtiyaçlarınız için çıkmanıza izin vermiştir. Li haceti ihtiyaç hacet için ihtiyaçlarımız için. Buhari ve Müslim de Kadın evinden bir ihtiyacı için cilbabıyla örtünmüş olarak koku sürünmeden çıkarsa bu caizdir. Ama bu çıkışında az önce işaret ettiğimiz şeylerden birini işleyecek olursa veya evindeki bazı görevlerini ihmal edecek olursa o zaman az önce geçen ayet söz konusu olur. Evlerinizde, evlerinde karar kılsınlar. Onun bu durumda çıkıp da çocuklarını hizmetçilere bırakması caiz olmaz. Anne çocuğunun ihtiyaçlarını ve onlara uygun gelen eğitici yönlendirmeleri daha iyi bilir. Doktor, öğretmen veya hemşire olan kadının çalışması çocuklarına hizmetçiye bırakmasını mübah kılan zaruretlerden midir? Diğer bir soru bu şekilde. Elbani şöyle cevap verdi. Eğer kız çocuklarının zorunlu eğitimini yerine getirecek kimse yoksa, önceki soruda zikredilen şartlarda bu ihtiyacı yerine getirmek üzere hem cinsi olan kız çocuklarının eğitimi için kadının evinden çıkması caiz olur. Yani kız çocuklarının öğretmeni olacak, onların eğitimcisi olacak. Bu şartlara zorunlu olarak bir de bu işte kadın erkek karışık bulunmaması şartı eklenir. Yani bu işi yaparken de yani okul Eğitim ortamında kadın erkek karışık olmamalı. Müslüman kadın tıp, öğretmenlik ve hemşirelik gibi alanlarda çalışmazsa bu görevi kim yerine getirecek diyene nasıl cevap verilir? Bu görevleri yapması halinde kadının dine aykırı olan bazı durumlara düşmesini zaruretler mahsurlar, mübah kılar kaidesiyle delillendirmektedirler. Elban şöyle cevap verdi. Bu meselede bu kaydenin delil getirilmesini isabetli görmüyorum. Çünkü mahsurlar mübah zarretler fertlerle alakalıdır. Bu kayde şu ayetten alınmıştır. Her kim açlık halinde mecbur kalırsa günaha meyletmeksizin haram kılınan etlerden yiyebilir. Zira Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Maide 3. Enam 119. ayetinde mecbur kaldığınız dışında Allah size haram kıldıklarını açıkladığına göre diye devam eder. İki şeyi düşünmemiz gerekir. Birincisi, mükellef olan insanın başına bir şey gelir de, aslen haram olan bir şeye mecbur kalırsa, burada zaruretler, mübahler, e, e, mahsurlar, mübah kılar. İkincisi, gerçekleşmemiş olan, ancak ileride gerçekleşebilecek olan şeyler hakkında zaruretlerin, mahsurlar mübah söylenemez. Yani böyle bir şey yok. Tamamen hayali bir şey söyleniyor. Allah'ın helal kıldığı şeylerle kurtulmaya yol bulamadığımız konularda, kendimizi tehlikeye atmamız uygun değildir. Mesela Elbani şunu kastediyor, diyor yani eğer kadınlar okuyup hemşire olmazsa, doktor olmazsa kadınlarımıza kim bakacak? Yani böyle bir şey olmadan don biçiyorsunuz. Yani bunu demeye çalışıyor. Çocuk olmadan don biçiyorsunuz demeye getiriyor Elban burada. Ee, henüz gerçekleşmemiş fakat ancak ileride gerçekleşebilir endişesiyle, böyle zaruretlerle mahzurlar mübah kılınamaz diyor yani. Kişi Allah'ın haram kıldığı şeylere düşeceğini bildiği bir topluma gitmeyi kast edip de bu girişinde zaruretler mahsurların baklar kaidesini kullanarak temize çekmeye kalkışırsa bu kaydenin yeri burası değildir. Yine alimler bu kaideyi diğer bir kaide olan zaruretler miktarıyla takdir edilir kaidesiyle kayıtlanmışlardır. Şayet insan leş yemek zorunda kalırsa oturup da helal et diyormuş gibi yiyemez. Ancak tehlikeyi giderecek kadar yiyebilir. Ölmeyecek kadar, yani açlığını giderecek kadar bile değil bak, ölmeyecek kadar. Bizler yeteri kadar Müslüman kadın doktorların bulunması gerektiğini söyleriz. Lakin farz-ı kifaye olanın yerine getirilmesi, <gülüyor> dine muhalefet etmeyi beraberinde getiriyorsa bu caiz değildir. Bizim farz-ı kifaye olanı onlara öğretmek istiyoruz iddiasıyla kadınlarımızı ve genç kızlarımızı üniversitelerde ve başka yerlerde gördüğümüz fesada sunmamız caiz değildir. Okullardaki ve üniversitelerdeki Müslüman kızların hepsi dinler değillerdir. Dindar olanları bunu yapmadıkları zaman gevşek davranan kadınlar bu farzı kifayeyi yerine getireceklerdir. Bu durumda onlara sorumluluk yoktur. Bu farzı kifayedir. Yani bazılarının yerine getirmesiyle diğerlerinin bu farz düşer. Evet. Kalpleri katılaşan fasıklar Ra benzeyenler kınanmıştır. Allah Azze ve Celle, hadit 16. ayetinde şöyle buyurur. İman edenlere Allah'ın ve Kur'an'da nazil olanların zikri için kalplerinin titreme vakti henüz gelmedi mi? Sakın ola ki evvelce kendilerine kitap verilip de aradan geçen zamanın uzaması dolayısıyla kalpleri katılaşan ve çoğu da fasık olan Yahudi ve Hristiyanlara benzemesinler. Allah Subhanehu ve Teala bu ayette müminleri bizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten yasaklıyor. İbn-i şöyle demiştir. Kendilerine kitap verilenler gibi olmayın kavli mutlak olarak onlara benzemekten yasaklamaktır. Yine bu ayet özellikle kalbin katılaşmasına onlara benzemekten yasaklamaktadır. Nasıl zikrediyor Allah Azze ve Celle? Öncekilerden demek ki kendilerine kitap verilen... Fakat aradan uzun zaman geçtiği için, yani uzun zamandır e, azaba uğratılmamışlar, yeni bir Rasul gönderilmemiş, uzun bir zaman geçmiş. Bunlara uyaran, hatırlatan kimseler de kalmamış. Uyarcılar da kendilerine uymuş, kendilerine benzemiş. Bu sebeple de kalpleri katılaşmış. Kalplerin katlaşması demek, ayette anlatılıyor zaten. Rahman'ın zikri söz konusu olduğu zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Kalp ürpermiyorsa, Allah'ın emri ve yasağı söz konusu olduğu zaman kalp hareketlenmiyorsa, yani cennete rağbet edip cehennemden sakınmıyorsa, işte bu katılaşmış bir kalptir. Bunu umursamıyor. Cennetle ilgili naslar istiyor ama umursamıyor. Azapla ilgili bir şeyler istiyor ama, yani şunu şöyle yapan, şöyle azap görür, umursamıyor. İşte bu kalp katılaşmasıdır. Allah Azze ve Celle onlara benzemekten yasaklıyor. Onlar gibi olmayın. İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde Allah müminleri usul ve fürû meselelerinde yani her meselede onlara benzemekte de yasaklıyor demiştir. لَا تَكُونُ ifadesi e, yani kendilerine kitap verilenlere benzemeyin umumi bir ifade. Onlara benzenmemesi gereken şeylerden birisi de işte bu özel ifade. Yani kalplerin katılaşması, en ve yasakları aldırmamak. Allah Azze ve Celle izin verirse Artık ciddi bir bölüme geçeceğiz. Diğerlerinden, yani şimdiye kadar ameli bir takım meseleleri işledik. Bize benzemeyenler, bizden olmayanlar babında. Şimdi tevhid kitabı. Bir sonraki dersten itibaren inşallah tevhid kitabına geçeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa antevahdeke la şerikelek ve estağfuruke ve Amin,